Evet. Diyor ki burada çok özele bir soru gelmiş. <gülüyor> diyor ki mahremi olmayan bir kadın ne diyor? Mahremi olmayan hmm. bir kadın nasıl sıla rahim yapabilir? Sıla-i rahim mahremsiz. Evet. Şimdi sıla-i rahim Kadının bulunduğu yer ile Kadının bulunduğu yerden daha uzak Bir mesafeye misaf gidecek Arasında fark var. Örneğin Diyelim ki İstanbul'da yaşıyor. İstanbul'da mesela işte efendim şu mahallede yaşıyor. İstanbul'un şu mahallede Şu mahallede ikamet ederken Aynı mahallede akrabaları var. Dolayısıyla evinden aynı mahallede evinden kalkıp akrabaları daha başka bir binada olan akrabalarını ziyaret edeceği zaman yabancı erkeklerden ve yabancı erkek ekle erkekler tarafından ona saldırılmayacaksa, namusuna, ırzına bir tehlike gelmeyecekse Çıktığı zaman da şer'i bir şekilde çıkacaksa Ey İslami örtüye bürünerek Koku sürünmeksizin Koku Kadın dışarıya çıktığı zaman Koku sürmesi kesinlikle haramdır. Dolayısıyla sına Rahim yapmak istediği zaman Evinden babasına, amcasına, teyzesine, halasına İyiyenine şuna buna Tamam mı? Bu akrabaları yani nikahı düşmeyen akrabalar olacak. Nikahı düşen akrabalar zaten gitmesi Onlarla böyle tek başlarına mesela bir kadın amcası oğluyla bir odada tek başlarına oturması caiz değildir. Haramdır. Örneğin hocam Avrupa'dan Türkiye'ye. işte oraya geleceğiz inşallah. Bir mahallede işte çıktığı zaman örtülü çıkacaksa yani e, açılması haram olan yerleri kapatıyorsa İslami emirler çerçevesi içerisinde Ondan sonra kokudan kokudan da korunacak. Bir de gitme gidip gelinceye kadar bu girişinde ve gelişinde sarhoşlar tarafından, efendim ahlaksızlar tarafından saldırılmayacaksa, ona tehlin namusuna, arzına tehlike gelmeyecekse bu mahalle içerisinde diyorlar ki alimler kadın gidip Annesini, babasını nikaha düşmeyen akrabalarını ziyaret etmekte bir beis yoktur diyorlar. Yurt dışından. Öbür tarafta üç günlük mesafesi olan bir yere bir kadın gitmek istediği zaman diyorlar ki mahremsiz gidip gelmesi caiz değildir. Ve özellikle bu karada olacaksa ve özellikle yayan olursa Yayan üç gün veyahutta otobüsle üç gün veyahutta yani bir gün yani 24 gece, 24 saat Tamam mı? Çünkü Ali Satt ve Selam hadisinde diyor ki üç günlük mesafesinde bir kadın mahremsiz çıkması caiz değildir. Ve Ali Satt ve Selam döneminde bir kişiyi kendisini gazveye yazdırıyor. Allahu Alem Tebuk gazdesi olacak bu e, gazvesi olacak ve yahut da daha başka bir tam aklımda değil. Yani Hanisat ve Selam döneminde Hanisat ve ile beraber gazvaya yazıldı. O an içinde hanımı hacca gitmek istedi. Geliyor bu sahabe Hanis'le selam'a diyor ki ey Allah'ın Resulü diyor. Ben gazvaya yazıldım diyor. Yani gazvaya çıkacağım, cihada çıkacağım. Ve burada da benim hanım hacca gitmek istedi. Hacca hazırlan da hacca gidecek s ve Selam ona diyor ki tamam mı Gazveyi iptal et git hanımınla hacca. ve onu mahremsiz bırakma Alihisa ve selam yani bu sahhibi bu soruyu sor nerede soruyor Medine'de soruyor Bir de hangi devirde soruyor biliyor musunuz asrı saadet döneminde soruyor bunu asrı saadet döneminde Erkeklerin kadına tecavüz etmeyeceği bu kesindir yani Allah'ın izniyle. Çünkü seçkin toplumdur. Böyle seçkin bir toplumda kadınlara tecavüz edileceği tahmin edilmez. Bu tehlike olmamasına rağmen ve vesselam kadın hacca gideceği zaman bayılabilir, hasta olabilir. Tamam mı? Mesela tuvalete gidecek, şuraya gidecek, ekmek alınacak, yemek içecek ve özellikle o zaman için. Tamam mı? Yabancı erkekler haşını olacağından dolayı aleyhissalatü ve selam ona dedi ki gazveden ismini sil git hanımınla hacca ve hanımını tek başına hacca sen ona mahrem mahremsiz, kadın mahremsiz bir yere gidemez işte o zaman için. Mesela şimdi hocam 3 saatte geliyorlar Avrupa'dan buraya. Evet. E, şimdiki mesela bazı alimler diyorlar ki bazı alimler bu konuda çok kesinlikle cevaz vermiyorlar. İster uçakla olsun ister otobüsle olsun. Bazı alimler diyorlar ki mesela İmam Şafii Allah diyor ki bir kadın hac yapmak istediği zaman güvenilir kadınlar ile beraber güvenilir yani onu koruyacak hasta olduğu zaman gidip geleceği zaman şuraya buraya tamam mı namusuna arzına tecavüz edilmek istendiği zaman işte o kadınlar tarafından korunacak işte böyle güvenilir kadınlar arasında bir kadın mahremsiz gidebilir de, diyor. Anlaşıldı. Şey. He. Öbür tarafta Hanbeliler kesinlikle bu konuda cevaz vermiyorlar. Hanefi fukası yine o şekilde birçok birçok kadınla beraber tamam mı? Birçok güvenilir kadınlarla beraber gitmek istediği zaman cevaz veriyorlar. Anlaşılıyor mu? Cevaz veriyorlar. Ve bir kısım alim diyor ki mesela otobüsle, karada otobüsle bir kadın sefer yapmak istediği zaman diyor. O otobüsün içinde birçok kadın ve birçok erkek var. Ve o toplumun örf adetlerine göre kadınlara kadınlara tecavüz etmek, böyle saldırmak kesinlikle çok ayıptır. Hani Allah'tan korktuğundan dolayı değil de örf adetlerde ayıp ve kanunlarda Kanunlarda yasak olduğu için kanunlardan korkarak veyahut da örf ve adetlerden utanarak o kadına tecavüz etmiyorlar, saldırmıyorlar. İşte o otobüste çıkacak olan kadın birçok erkek ve birçok kadın karışımından oluşunca diyor, o kadın da diyor o kadınlar ve erkekler arasında tek başına mahremsiz çıktığı zaman diyorlar ki gitmesinde bir sakınca yoktur diyorlar bazı alimler. Ve aynı bu animle diyorlar ki özellikle uçakta diyorlar. Bu karada da böyle. O zaman özellikle uçakta yine uçakta uçak birçok kadın ve birçok erkekten oluşuyorsa o zaman bir kadın onun mahremi hava alanına kadar götürür ve o kadın birçok erkek ve birçok kadından karışım olan bu uçakta binip ineceği zaman da onun mahremi onu karşılayacağından dolayı gitmesinde, mahremsiz gitmesinde bir beis yoktur diyorlar. Ve özellikle zaruri, yani zaruret olduğu zaman. Örneğin, bir erkek Almanya'da çalışıyor. Hanımı da Türkiye'dedir. Ve kendisi giderse çok masraflı olacak veyahut da gidemeyecek. Hicabında iş sahibi ona izin vermiyor. İzni normal, izni yoktur. Ve o fabrika veyahut da devlet veya iş sahası ona izin vermiyor. O zaman ne yapıyor? Telefon ediyor. Diyor ki işte bilet kes gel seni hava alanında karşılayacağım ve çaresi yok. İşte bazı alimler bunu cevaz gösteriyorlar. Diğer alimler diyorlar ki hayır. Niçin? Çünkü bu uçak her her an için bir ile arızalanabilir. Ve bu uçak, uçakta bir arıza olursa mutlaka başka bir yerde ne yapacak? İnmek mecburiyetinde kalacak. Ve orada indiği zaman o uçakta olan birçok erkek ile birçok kadın o kadına faydası olmayacaklar. Çünkü herkes kendi öte, oteline gidecek. Evet. Tamam mı? O zaman o kadın tek başına kalacak o şehirde. Orada o kadın, kadın olma itibariyle yabancı bir yerde... Tanınmayan yabancı bir yerde orada ne yapacak? Otele gidecek, tuvalete gidecek, yemek içmek için bir şeyler alacak efendim. Oraya... Bu da bazı şahıslar tarafından ne yapılabilir? İhtisap. Kandır, i̇htisap edilebilir, kandırılabilir. Özellikle erkek yakışıklıysa, o kadın da yakışıklıysa mesela güzelse, o erkek gelir orada kadınla işte merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? Ona böyle yumuşak yumuşak iltifat sözler söyler onu tuzağa düşürür ve kadın kadındır yani. O da onun da şeytanı var. Bunun da şeytanı var. Ona hizmet eder işte. Ben size yemeğinizi sizin yemeğinizi getiririm Ben de sizi otele getireyim Ben size otel tutayım. Ben size ekmek alayım Ben size yemek getireyim. İşte bu erkek işte bu ahlakıyla, ince, zarif ahlakıyla ona hizmet ederken o zaman olur ki o erkeğin şeyi kadının kalbine girebilir. Ne? Ve orada onunla oturur. Bunları getirince o zaman oturur onunla yemek yer. Onunla yemek yerken ondan sonra işte bakışlar bir değişir. Bakışlar değiştikten sonra işte efendim ilk önce bakış sonra selam sonra buluşmak sonra zina. <gülüyor> tamam mı? Allah korusun. İşte bu tehlikeler bu tehlikelerin karşısında, tehlikelerin karşısında veyahut da bu tehlikelerin oluşacağından dolayı bazı alimler 3 günden Üç gün veya da üç günden fazla yolculuk olacağı zaman kesinlikle mahremsiz çıkmasına cevaz vermiyorlar Tıpkı bu erkeğin gazveden ismini silip hanım ile Hac yapması için Aleyhisa ve selammin verdiği Emir gibi Vallahu alem.